Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba. Bir yılbaşı gününde, 2019 yılının bu son gününde sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları bir yılı uğurlarken, yeni bir yıla merhaba demeye saatler kalmışken... Bizler yeni bir yaşam öyküsüyle birlikte Kentin Gizli Öyküleri programından sizlere sesleniyoruz. Efendim yıllar geçse de öykümüzün kahramanı olduğumuz, kendi öykümüzü kendimizin yazdığı nice güzel yıllar dileyerek size başlamak istiyoruz. Ve bugün yine kendi öyküsünü yazmış, öyküsünün kahramanı olmuş ama sadece kendi öyküsünün, hayat öyküsünün değil birçok insanın, birçok çocuğun da belki kahramanı olmuş. Özel bir isim programımızda konuğumuz sevgili Hakan Yücel. Hakan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz Şimdiden iyi yıllar diliyoruz. Yeni yılınız kutlu Sağ olsun olun. sizin de. Sizlere de. Dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Hakan Yücel kimdir? Nerede? Ne zaman başladı yaşam öyküsü desem? Nasıl başlarsınız? Evet. Ben Hakan Yücel. Kütüphaneciyim. Ankara Çubuk doğumluyum. Aslen Kütahyalıyım. Hayatımın Çeşitli evrelerini farklı farklı illerde geçirdim. Ankara Çubuk doğumlu olduğumdan bahsetmiştim. İlkokulu İzmir'de, ortaokulu Van'da, liseyi Sinop'ta, üniversiteyi de İstanbul'da okudum. Evet. Ben kendime kısacası e, tam anlamıyla Türkiye'liyim diyebiliyorum. Peki şimdi birazcık daha açalım mı? E, babanızın Tabii. ya da annenizin mesleği nedeniyle anladığım kadarıyla şehir şehir dolaşmak durumunda kaldınız. Doğduğunuzda evet. Ankara Çubuk'ta dünyaya geldiniz. E, evet. Ne kadar kaldınız orada hatırlıyor musunuz? O yıllara dair hafızanızda herhangi bir şey var mı? Tabii bu kadar e, iyi gezmemizdeki sebep elbette e, babamın memur olmasından kaynaklıydı. Ankara Çubuk'ta doğdum. Ankara ile ilgili e, pek hatırlayabildiğim bir şey var desem yalan olur. Ama İzmir ile ilgili hatırladığım çok şey var. Hatta e, çocukluğumu çok iyi geçirdiğimi hissettiğim şeylere, e, şeyleri yaşadığım bir ildi. İzmir'de sokakta büyüdüm desem yeri de yani sokakta saklambaç oynayarak seksek oynayarak işte çeşitli mahalleleri gezerek, mahalle maçları yaparak böyle dolu dolu geçirdiğim bir 6 sene geçti İzmir'de. İlkokulu da orada okudum aynı zamanda. Şanslı bir dönemde şanslı bir çocukluktu. Yani sokakta oynayan o yıllarda sokağın hakkını veren çocuklardandınız sizde anladığımız kadarıyla. Kesinlikle Kesinlikle İzmir'de ne taraftaydınız? Veren, galiba son nesil oluyoruz biz. Hani sokağın hakkını veren son nesil oluyoruz. 90'lı yılların biraz önce 86 doğumluyum ben. Umarım yakalayan kişilerdeniz yani umarım son nesil olmayız. Yani umarım... tozun toprağın içinde e, oynayıp akşam mezonunda eve gidenlerdeniz. Ve e, umarım diyorum ki son nesil olmayız. Bizden sonra da e, çocuklar bugün baktığımızda gerçekten sokağa uzaklar belki doğaya uzaklar. Evet, Ama evet. umarız son nesil değilizdir. Bizden sonra bir şekilde döner artık dengeler değişir her şey ve çocuklar tekrar Bilmiyorum. o sokaktan öğrenmeye doğadan öğrenmeye. Adım atarlar evet. evlerinin e, ve tabletlerin, bilgisayarların dışına çıkarlar. Umudumuz bu yönde. Peki siz şanslı bir çocukluk evresi geçirdiniz, İzmir'de e, dediğimiz gibi sokakta e, oynayan arkadaşlarıyla paylaşan dol dolu, dolu sokan hakkını veren bir çocuktunuz. Okula da anladığım kadarıyla İzmir'de başladınız. Nasıl bir öğrenciydiniz? Nasıl geçti o yıllar? Vallahi e, annemin ve babamın e, söylediği şu şekilde. Dersi derste dinleyen, evde çok fazla ders çalışmayan ama derslerinde başarılı olan bir öğrenciydim. Biraz hafif bir yaramazlığım varmış, öyle söylüyorlar. Onun dışında e, normal bir öğrenciydim açıkçası. <gülüyor> Bana göre normaldim yani ama anne babama göre yaramaz ama dersi derste dinleyen ve o şekilde dersinde başarılı olan bir e, öğrencilik dönemin varmış benim. Peki çocukken kitaplarla aramız nasıldı? Ee, İzmir'de adnanmazcı ilk okuluna gidiyordum ben. O zaman kitaplarla ilgili şöyle bir şey hani aklımda var benim. Ee, ananemin erikli bahçesi diye muzaffer izgünün bir kitabı vardı. İçerik anlamında çok olarak hatırlamıyorum ama e, muzaffer izgi aynı zamanda e, okulumuza da gelmişti. Kendisine o kitabımızda imzalatmıştım ben ananemin erikli bahçesini. E, o şekilde hatırlıyorum kitaplarla ilgili haşir neşirliği mi? Ee, çocukluğumda düzenli bir şekilde Okurdum diyemeyeceğim açıkçası Evet Ama aklımda kaldığında e, Hocalarımın tavsiyeleriyle Anne babamın tavsiyeleriyle Okuyordum Peki daha sonra İzmir'de Yıllar geçti 6 sene geçti Ve siz İzmir'den evet. sonra Hayat sizi ne tarafa sürükledi Vana Yani Bana. haritayı ikiye katladığımız zaman e, Tam böyle üst üste gelen iki şehir <gülüyor> Haritanın simetrisine gittiniz. Tam tersine gittiniz. Peki İzmir'de geçen 6 senenin ardından... ...o e, sokakta geçen... ...renkli çocukluğun ardından... ...bambaşka daha farklı... ...farklı deneyimlere Çok... yol bir şehir. Farklı bir kültür. Van. Evet. E, doğunun güzel şehirlerinden... ...bir tanesi Van. E, ve gittiniz siz o yıllarda Van'a. Van'da nasıl karşıladınız... ...bu değişimi? Ee, çocuk olduğum için... ...bu... E... Karşılama olayı aslında bizim için çok bir şey Değiştirmiyor Çünkü çocuğuz amacımız belli e, Derslerimizi çalışacağız Yeni arkadaşlıklar yapacağız e, Yeni oyunlar öğreneceğiz Çocuklarla yani ak akranlarımızla e, Vakit geçireceğiz Bir şekilde ve onlarla o süreci Bir şekilde geçireceğiz hani Bir şekilde derken e, zaman o şekilde Akıp gidecek açıkçası e, O yüzden ben yine Van'da da aynı şekilde İzmir'de olduğu gibi Sokaktaydım ee, İzmir'de olduğu gibi Van'da da Arkadaşlarımızla işte e, Eskiden öyle bir durum söz konusuydu Hani erkek çocukları Sünnet olduktan sonra bisiklete sahip olurlardı Eskiden e, O şekilde İzmir'de de bisiklete binerdim Ben e, Van'da da yine Bisiklete binip arkadaşlarımızla Diğer mahalleleri keşfetme Van'ın çeşitli bölgelerini keşfetme gibi Böyle e, Kendimizi bir meşgale bulurduk açıkçası e, Ortaokulu ben Van'da okumuştum. Orada yine aynı şekilde e, sporla ilgilendim. Basketbol benim için çok büyük bir öneme sahipti. Hayatım boyunca öyleydi. İlkokulda ve ortaokulda çok e, lisanslı bir şekilde oynamıştım basketbol Ve çok seviyordum gerçekten. E, Van'da aklımda kalan en önemli şey dostluklarım, arkadaşlıklarım ve Van'ı çok severek e, ayrıldığım bir şehir açıkçası. Kaç sene kaldınız Van'da? Dört de Van'da kaldık. Dört sene... Bu arada kaç yaşındasınız? Yani ta takriben 11-12 yaşında ayrıldım desem doğru olur. Van'dan sonra hayat sizi nereye sürükledi? Van'dan sonra hayat bizi Türkiye'nin en kuzeyine Sinop'a sürükledi. Ülkenin dört bir köşesini gezmek dediğimiz tabir herhalde tam da bu olsa gerek. Önce evet. İzmir'e sonra bana hem de merkezden Ankara'dan başlayarak. Ee, peki Sinop'ta nasıl geçti yıllar? Sinop'ta ben e, lise hayatımı geçirdim. Lise hayatım biraz daha ortaokul ve ilkokula nazaran daha durgundu. Çünkü artık ciddi sınavlar başlıyor hayatımızda ve bu sınavlara hazırlanmamız gerekiyor elimizden geldiğince. Bu sınav stresi, çalışma temposu, yoğunluğu bizlerde sadece aklımda bunları hatırlıyorum desem yeridir yani. Evet. Peki. Hani çok, çok fazla bir şey açıkçası gerçekten aklıma gelmiyor. Tabii dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, e, Sinop'un tarihi, kültürel yerleri, e, gezdiğimiz yerler, işte deniz ve güneş illaki akla geliyor. Ama böyle spesifik olarak aklıma gelen çok özel bir durum yok. O senin stresli dönemler, sınav stresinin yaşandığı dönemler, lise dönemleri e, bir gün son buldu ve siz sınava girdiniz. E, evet. Üniversiteyi kazandınız Evet. Nereyi kazandınız? Nasıldı o süreç? Sinop'ta hazırlandım. İlk yılımda kazanabildim. Çok şükür. Ve İstanbul Üniversitesi bilgi ve belge yönetimini kazandım. Bu bölümümüz kütüphanecilik ve arşivcilikle ilgili bir bölüm. Burayı seçmemdeki sebep şuydu. Hani Tek bir sebebim vardı açıkçası. Her ilde, her üniversitede olan iktisat, işletme, uluslararası ilişkileri tercih etmeyeceğim diyerek... ...bu bölümü tercih etmiştim açıkçası... ...birazdan içeriğine baktım tabii ki de... E, ...alımlardı... ...meslek hayatı gibi şeylere de mutlaka baktım... E, ...bu şekilde tercih yaptım ve... ...İstanbul Üniversitesi geldi... ...İstanbul Üniversitesi'nde... ...4 sene okudum... ...sonra tabii iş hayatına atıldım... Nasıl geçti evet. üniversite yılları İstanbul... ...bunca... E, ...farklı köşede, farklı coğrafyadaki şehirden sonra... ...İstanbul evet. ve İstanbul'da üniversite yaşamı nasıl geldi... Size o yıllarda. E, Sinoptan sonra hani çok zorluk çektim diyemem hani aileden ayrılıyorsunuz e, hani hepimizin bildiği bir özgür bir hayata kapı aralıyorsunuz ama tabii bunun dezavantajları da var avantajları da var ben bunları elinden geldiğince avantaja dönüştürmeye çalıştım e, ben hem okudum hem de çalıştım aynı zamanda ihtiyacım olduğundan dolayı değil amacım tecrübe kazanmaktı sadece teorik bilgiyle kalmayıp mesleğimin inceliklerini öğrenebileceğim alanlarda çalışmayı ben tercih ettim açıkçası ne iş yaptım gön gönüllü olarak çalıştığım yerlerde vardı mesela çekül vakfında gönüllü olarak çalıştım Evet yaz döneminde çekül vakfında çalıştım onun haricinde çeşitli firmalarda işte sayısallaştırma yani belgelerin sanal ortama çalıştırılmasında ve aktarılması düzeltiyorum aktarılmasında görev aldım. Ondan sonrasında okulum devam ederken aynı şekilde farklı farklı firmaların arşivlerinde çalıştım. Kütüphanelerde stajımı gerçekleştirdim. Üniversitemin getirdiği zaruretler doğrultusunda. Dolayısıyla Bunlar mesleğe bana... kendinizi hazırladığınız farklı farklı deneyimlerle ve evet. günün birinde üniversite hayatı sona erdi. Üniversite bitti. Artık mesleğe evet. atılma dönemi geldi. Ne yaptınız? E, tabii herkes gibi ben de KPSS sınavına hazırlandım. Evet. Benim artık belli bir süreden sonra test kabiliyetimin çok azaldığını düşünüyorum ben. Düşündüm de aynı zamanda. Ben KPSS sınavında 2010 KPSS'si ile atandım ve 61 puanla çok iyi bir şekilde analiz ederek ve atanmayı çok isteyerek 29. tercihim Şırnak, 30. tercihim Hakkari idi ve ben Bitlis İl Halk Kütüphanesine kütüphaneci olarak atandım 2012 yılında. 2012 yılında bundan 7 sene önce Bitlis'e kütüphaneci olarak atanıyorsunuz ve ilk iş deneyiminiz. Evet, Bitlis'e deneyim, gidiyorsunuz. İlk Bitlis... tecrübe, ilk kez hani üniversite hayatı bambaşka ama ilk kez tek başıma bir şehre çalışmaya gidiyorum. Yani hiçbir şeyim yok. Bağlayıcı olan şey iş yaşamı. Bitlis'te başlıyorum. Kütüphaneci olmayı istiyorsunuz bilinçli bir tercih ve bilinçli evet. bir tercihle beraber okurken kendinizi geliştirmek için elinizden gelen gayreti sarf ediyorsunuz. Sonra evet. son tercihlerinize doğru atandığınız bir il Bitlis evet. ve Bitlis'te kütüphaneci olarak mesleğe başladınız. Ee, Van'dan sonra evet. Bitlis aslında çok uzak değil birbirine e, kültür olarak da coğrafya olarak da ama meslek hayatına atılmış Bitlis'te kütüphaneci Hakan Yücel. Ee, nasıl karşıladı bu değişimi ve e, ilk deneyimi, ilk meslek deneyimimi nasıl başladı? Ee, az önce bahsettiğiniz gibi, Van'a yakın olmasından dolayı e, ben bitişi e giderken bile Van üzerinden bitse geçtim ve ortaokul arkadaşlarımla görüşüp de geçtim. E, doğu kültürünü bilmem, yörenin e, hassasiyetlerini bilmemden kaynaklı hiçbir zorluk çekmedim ben bitişi'de. Aksine e, misafir perverliklerini bilmem İlerleyen yıllarda yani çalışmamın ilerleyen yıllarında tarihini, kültürünü daha derinlerine doğru böyle e, öğrenmem benim çalışmamı, verdiğim hizmet çeşitliliğini e, genişletmemi sağladı açıkçası. Mesleğim açısından baktığımda Bitlis e, kitaba, okumaya e, aç bir şehir. Ve... Siz ne kadar güler yüzlü hizmet verirseniz kullanıcıya, biz kullanıcı olarak tabir ediyoruz artık bunu. Çünkü kütüphaneler sadece kitapların ödünç alındığı yerler değil, işte çeşitli oyunların oynandığı, yani zeka oyunlarının oynandığı, dergilerin ödünç alındığı, etkinliklerin yapıldığı, konferansların verildiği, çok çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir mekan haline gelmeye başladı artık. Ve bu bu şekilde genişliyor. Ve Bitlis'te de ben bunları açıkçası gerçekleştirmeye çalıştım mesleğim açısından. Çünkü e, İstanbul'da çalıştığım yerleri düşünüyorum. En son ben hani yine işsizlik furyası illaki var ülkemizin çeşitli yerlerinde. Ben de son dönemlerde üniversite mezunu olup e, en son işte bir seribotta müşterilere yer gösteren bir personel olarak çalışmıştım. Günde 19 saat çalışıyordum. Buradan atanıp Bitlis'e geldiğimde günde sadece 8 saat çalıştığımda bana o kadar çok e, az geldi ki bu süreç ve ben idealist olarak oraya gittim bir şeyler katabileceğimi düşünerek e, sosyal devlet anlayışının bir dişlisi olan kütüphanelerin kültürel anlamda insanlara bir şey katmasını hep hayal ederek bir gitmiştim ve ben bunlara elimden geldiğince gerçekleştirmeye çalıştım ve bunda da açıkçası başarılı olduğunu düşünüyorum bunlardaki e, en önemli sebep tabi ki ben dışarıya anlatırken istatistiki bilgiler vermek durumdayım ama ee, kullanıcı üzerindeki bıraktığımız etki onların e, açıkçası Hakan abileri olmak da somut olarak bana bir delil sunmama sebep oluyor ama istatistik olarak sizlere şöyle bir bilgi verebilirim. 51 bin nüfuslu bitlis merkezde bizim üye sayımız 8500'ü geçiyordu. Ne kadar güzel. Yani Şimdi Hakan Bey izninizle ederim. Çok güzel anlatıyorsunuz hiç kesmek de istemiyorum ama izninizle burada birazcık bir parantez açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya kadar dinleyen dinleyicilerimiz yaşam öyküsüyle beraber Bitlis'te idealist bir kütüphaneci Hakan Yücel'i dinlediler. Ama evet. Kentin Gizli Öyküleri programında ilham veren yaşam öyküsü olarak Hakan Yücel'in bugün programımızda konuk olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi yaptığı işi aslında bambaşka bir anlayışla yapması. Siz bir gün... Ne yapmaya karar verdiniz ve ne yaptınız? Küçüphaneciliği nasıl bir noktaya taşıdınız? Biraz bundan bahseder misiniz bize? Tabii. Ee, onun öncesinde sadece şunu söyleyeceğim. Ben Tabii. mesleğim açısından çok büyük bir sorumluluk altındayım. İnsanlara verdiğim hizmetle, mimiklerimle en ufak bir aksi mimikle insanların okuma kaderiyle oynadığım, geleceğiyle oynadığımı ya da oynayabileceğimi düşünerek hizmet veriyorum. Ve e, mesleki bilgilerimle kendi tutkumu birleştirip bisikletli kütüphaneci çalışmasına başladım. 1950'li yıllarda yaşamış Mustafa Güzelgöz'den ilham alarak, nam diğer eşekli kütüphaneciden ilham alarak, çünkü önce kendisini anmak yani üstadımızı anmak amacıyla yollara çıkmıştım. Sonrasında haberler e, ulusal basında çıktıktan sonra tarafıma çok fazla kitap geldi. Ve ben bisikletimin arkasına taktığım e, rumorla Bitlis il ve ilçesinde bulunan köy okullarına kitap hediye etmeye başladım. 1950'lerde yanlış hatırlamıyorsam Ürgüp yöresinde Evet, Eşeklik Kütüphaneci doğru. olarak bilinen o güzel insandan ilham aldınız. Siz dediniz evet. ki ben de o zaman modern eşeklik kütüphaneci olayım, bisikletli kütüphaneci olayım dediniz. Bitlis'te çocuklar köy okullarından merkeze halk kütüphanesine gelemiyorsa Gelemiyor. ben bisikletimin arkasına e, koyduğum kitaplarla, arkasına taktığım aparata yüklediğim kitaplarla Köy okulu köy okulu gezip kitapları çocuklara götüreyim dediniz. Ve evet. macera böyle başladı. Nelerle karşılaştınız, neler yaşadınız birazcık anlatabilir misiniz? Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Hızlıca <gülüyor> paylaşmanızı rica edeceğim sizden. Tabii ki, tabii ki. Ee, Mustafa Güzelgöz Halk Kütüphanesi hizmetini götürüyordu. Ben ise e, Halk Kütüphanesi hizmetini değil... E, gönüllülerin yani iyilikseverlerin bana gönderdiği kitapları yıllık izinlerimde ve nöbet izinlerimde gönüllü olarak köy okullarına götürüyordum ve e, benim bu götürmelerim normal bir bisiklet turu gibi değil. Yani bisikletçiler bunu çok iyi bilirler. E, günde ortalama 60 kilometre 50 kilometre yapıp Dinlenebildiğimiz bir turdan bahsediyorum. ben Ama benim bisikleti kütüphanede çalışmam bunun aksine e, minimum 24 kilometre yakınına göre değişiyordu. 24 kilometre ile 130 kilometre yaptığım e, dönemleri baz alıyor. Ve bunun arasında sabah 5.30-6'da e, yola çıkıp saat 2.30 ya da 3'e kadar kitapları dağıtmam gereken. Çünkü eğer o vakitte yetişemezsem tamamıyla... Sürdüğüm pedallamamın e, hiçbir işe yaramayacağı çocukları kitaplarla buluşturamayacağım o zil sesini duymama sebep oluyordu bunlar. Ve çocuklar açıkçası bir ben kendimi hediye paketi gibi görüyorum. Hediye paketi bisikletim, romorkum, kıyafetlerim, aksiyon kameram, kaskım ve hediye paketinin içinde de kitaplar var. Çocuklar beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Şok oluyorlar açıkçası. Şaşkınlıklarını sizlere kitap getirdim sizlere bunlara hediye edeceğim dediğinde. O şaşkınlıklarının geçip gözlerinde yüzünde o mutluluğun samimiyetin ve e, utansalar da çekinseler de o gözlerinden bana teşekkür ettiğini e, almam benim için e, dünyalara bedeldi açıkçası. Ve e, çocukları bu sayede yeni bir meslekle tanıştırmak onlara okuma sevgisini okuma bilincini farklı bir şekilde hani bazı ailelerde bazı yerlerde hep okuruz oku. Diyerek bir emir verme edasıyla değil de Çocukları farklı anlamda Teşvik unsuru sağlayıp Teşvik e, yaparak işte Çocukların hayatında unutamayacağı Bir an ile çocukları okumayı Teşvik etmeyi amaçladım Ve e, inşallah Çocukların hayatlarına umut olmuşumdur e, Bu bir iyilik serüveniydi Ve bu iyilik serüveni Benim Yalova iline Tayin olmamdan dolayı Doğduğu yer olan Bitlis'te sonlandı Her ee... şey... Bitliste ee, sonlandı ama tamamen... son, Bitliste sonlandı ama muhtemelen devam ettirecek yeni isimler çıkacaktır. Ee, İnşallah, belki siz evet. şu anda bulunduğunuz, geçtiğiniz, tayin olduğunuz Yalova'da yeni bir projeyle e, bu projeyi devam ettireceksiniz ama şunu sormak istiyorum. Yaklaşık e, tahminen kaç köye gittiniz, kaç çocuğa ulaştınız, e, kaç evet. kilometre ya da bisikletle e, o okulun son zili çalmadan pedallayarak okullara yetişerek çocuklara evet. e, kitap götürdünüz desem aşağı yukarı bir rakam verebiliyor musunuz bize? Tabii ki tabii ki. Hepsini net bir şekilde ben de tutuyorum bu rakamdan. Benim için bunlar rakam olarak gözükse de e, sizlerin şöyle düşünmesini istiyorum bunu. Günün yaklaşık 10 saatini, 12 saatini bisiklet selesinde geçiriyorum ve yollarda yaşadıklarım, e, yalnız başınasınız, etrafınızda kimse yok e, sadece bir müzik kutunuz var ve müzik dinleyebiliyorsunuz, aksi hiçbir şey yok e, ve amacınız sadece çocuklara o kitapları ulaştırabilmek e, yağmur yağması, çamur içinde olmak, havanın soğuk olmasının hiçbir öneminin olmadığı bir çalışma açıkçası benim açımdan ve ben bu şekilde çocuklara ulaşabilmek için Çabaladım. Hiçbir çıkar beklemedim bunu yaparken. Ee, bu açıdan da bana kitap gönderenlere, oyuncak gönderen gönderenlere çok çok teşekkür ediyorum. Toplamda 64 köy okuluna ulaştım ben bitlis il ve ilçelerinde. Ve bu köylere ulaşabilmek için 2.457 kilometre yaptım. Çocuklarımıza kitap gönderenler vasıtasıyla 10.043 adet kitabı hediye olarak sundum. Ne denebilir ki? Şu an bir soluklanma ihtiyacı hissettim ve gerçekten e, pedalladığınız o her metre, e, ulaştırdığınız her kitabın her bir cümlesi ve gittiğiniz her bir köyde bence... Çocukların hepsinden de çocukların yüreğinde artık adınız yazıyor Bitlis'te diye düşünüyorum. Belki bugün Bitlis'te değilsiniz tayin olduğunuz Yalova'ya geçtiniz ama eminim bölgedeki çocuklar o kitap hediye ettiğiniz onlara yeni ufuklar açmaya çalıştığınız çocuklar sizi hiç unutmamışlardır. Evet. Unutmayacaklarına çok eminim ben. Evet. Ee, Vaktimiz yav... varsa son sözlerimi söyleyebilir miyim? Evet tam da onu soracaktım ben de Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Son olarak şunu sormak evet. istiyorum Hakan Yücel tüm bunları yaptığı neydi derdi Ve bugün dinleyicilerimize Son sözler olarak son mesaj olarak Ne söylemek ister? Evet. Ee, derdim açıkçası e, Mesleğimin birineliğini Arttırabilmek Çocuklara çıkarsız Bir şekilde onları kullanmadan e, Faydalı olabilmekti bunu yaparken e, Ben açıkçası hani bisikletli kütüphaneci Tamam bir çalışmaydı başında Ama e, sonradan o kadar e, Samimi bir çalışma olduğunu fark ettim Kendimce Çünkü koyduğum kurallar vardı Gelen kitapları hiç kimseye vermeden Bizzat emanete hiyanet etmeden Bir kitap dahi olsa Hiçbir yere sunmadan he Hediye etmeden Çünkü köy okulları için gönderiliyordu Herhangi bir okula götürmedim Ben direkt köy okullarına götürdüm e, Bu çalışma Ordu'da Ayça hocamızın komşusunun hiçbir şekilde komşusunun kızının misafir çocuğuna dahi vermediği melek kanadını hiçbir zaman göremeyeceği kardeşlerine gönderdiği bir çalışmaydı. Aynı zamanda çocuklar bazenleri kendi kütüphanelerini kurmaya çalışır mesela. Ee, kendi kütüphanesini dağıtıp yine aynı şeyi söyleyeceğim hiç görmeyeceği kardeşlerine gönderdiği bir çalışmaydı. Ve e, ben bisikletle köylere gittiğimde e, yüzümdeki o hani tansiyon ister istemez düşüyor çünkü insanda o kadar çok efor sarf ettiğim zaman çocuklar bu yorgunluğu görüp benim arkamdan hocasıyla telefonla arayıp Hakan abi evine ulaşabildi mi hocam bizim için çok yoruldu işte kendisine teşekkür ettim deyip e, beni düşündüğü çünkü hayatlarına sadece yarım saat 45 dakika için girebiliyorum bu çocukların ve böyle bir e, intiba oluşturuyorum. Aynı şekilde 30 dakikalık hayatına girdiğin bu çocuklar seni özleyeceğiz Hakan abi deyip beni uğurladığı bir çalışmaya ben açıkçası imza attım. Ne e, mutlu size açılar... Hakan Bey. Ne mutlu size. Artık sonuna evet. geldik programımızın. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim sizlere. beni e, Benim açıkçası bu şekilde... E, Dışarıya yansıyan yüzüm olarak ol, yansıyan yüzüm olduğunuz için kusura bakmayın biraz hem duygularım. Ey sağlı, ey sağlı. Sağ o kadar o kadar doğal ve o evet. kadar güzel anlattınız ki çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun programımıza konu olduğunuz sağ olun. için. Evet efendim Kent'in Gizli Öyküleri programında 2019 yılının son programında sonuna geldik. Bugün bisikletli kütüphaneci Hakan Yücel konuğumuzdu. E, kütüphaneciydi, devlet memuruydu. Aslında sadece devlet memuru olarak çalışıp Görevini yerine getirerek maaşını alabilirdi ama o Bitlis'in köylerinde kitaba erişemeyen çocuklar için bisikletinin arkasına yüklediği kitaplarla köy köy gezip binlerce kilometreye yol kat eden kocaman yürekli bir insandı. Bugün onun yaşama öyküsünü sizlerle paylaştık ve istedik ki ilham olsun içindeki tutkuyu arayan insanlara. Artık yılın sonuna geldik dediğimiz gibi bir yılbaşı gününde sizlerle birlikteydik kentin gizli öyküleri programıyla. Dileriz ki efendim yarın bugünden farklı olsun. Yeni yıl, eski yıla göre size farklılıklar getirsin. 2020 yılında içinizdeki tutkunuzu bulduğunuz ve o tutkunun peşinden koşar adım gittiğiniz... ...bütün bu tutkunuzun peşinden gitme serüveninizde de kendi öykünüzü yazdığınız, öykünüzün kahramanı olduğunuz bir yıl diliyoruz sizlere. 2020'de bisikletli kütüphancıdan da ilham olarak sevdiklerinize kitap hediye etmeyi unutmayın... Ve biz iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle tekrar birlikte olacağız. Yeni bir yaşam öyküsüyle sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kentin Gizli Öyküleri.